Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bu dersimizde ve bundan sonraki derslerde her pazar günü kitabı tevhidi açıklamaya çalışacağız. Kitabı tevhid ise Muhammed İbn Abdül Vahhabı Rahimullah ve Teala'nın bu kitapta göreceğiniz gibi kitabın e, e, genelliği geneli Tevhidül ül uluhiyye hakkında. Yani kişinin ibadetleri ancak Allah'a yapması ve bu ibadetlerin çeşitleri hakkında e, Muhammed İbni Abdül e, bu kitabında zikrediyor. E, kitapta tevhid-ül rububiyye ve Tevhidül ül uluhiyye e, tevhid esma ve sıfat hakkında da bazı baplar var. Ancak e, genellikle kitap Tevhid-ül hakkında. Muallif rahimullah Teala kitabının başında diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ee, kitabı Tevhid Besmele e, çekip kitabı Tevhid diyor. Ee, besmele ise e, tüm alimlerin kitaplarını başladıklarında e, genel yani hepsi Besmele ile başlıyorlar. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yazdığı mektuplarda e, sünnetidir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazdığında Hirak'la yazdığı gibi e, Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştır mektubunda. Yine aynı şekilde e, diğer e, mektuplarda da Hudeybi anlaşmasında olduğu gibi Bismillahirrahmanirrahim eee veya bismillah yazmıştır. Yine bundan önceki peygamberlerin sünneti de böyle. Çünkü Süleyman Aleyhisselam Belkise mektup yazdığında bismillahirrahmanirrahim Allahu Teala'nın ismiyle ismiyle e, başlamıştır. Müellif rahimeullah Teala burada besmeyle ile başlamış ancak hamdele Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah hamdele ve salvele peygambere salat etmemiştir. Bu da genellikle ilk önceki alimler Bukhari gibileri, selefin alimleri genellikle kitaplarına sadece besmele ile başlıyorlardı. Hamdele veya salvele ile başlamıyorlardı. Bazıları hamdele de yapıyordu. Müslüm'ün yaptığı gibi. Ancak müellif rahimullahu teala burada hamdele veya salvele salat yapmamıştır. Peygambere salat getirmemiştir ki Belki de yazarken getirmiştir. Yani e, belki de mutakaddimin alimlere uyarak onların yolundan gitmeye çalışmıştır. Ancak başka bir kitabı tevhidin başka bir nuskasında, başka bir e, nuskasında e, Hamdele ve Salvelle de geçmektedir. Ala ikisi de caiz yani. Önemli olan Allahu Teala'yı e, anmaktır. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman e, Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan allah Teala'nın adı ile bu kitabı yazıyorum. Yani orada bir fiil var. Bir, bir fiil var. orada Oradaki fiil her kişi Bismillah dediği zaman ne demek istiyor? Yani şu an kitap yazıyor. O zaman Bismillah Allah'ın ismiyle kitabı yazıyorum. Oradaki ba yardım için. Yani Allah'ın ismiyle bu kitabı yazarak Allahu Teala'dan yardım diliyorum. Allah'tan yardım dileyerek bu kitabı yazıyorum. Çünkü bismillah dediğin zaman Allah'ın ismiyle Allahu Teala'dan yardım dileyerek Allahu Teala'nın ismiyle bereket umuyorum. Ve bu kitabı yazıyorum. Yemek yediğin zaman manası ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah'ın ismiyle Allah'ın isminden bereket umarak yemek yiyorum. Dolayısıyla kişi herhalde bir şeye başladığı zaman besmele çektiği zaman yani manası ne olmuş oluyor Ticari, ticaret ticareti yaparken bir şey satarken demek istiyorsun ki bismillah yani Allah'ın ismiyle Allah'ın ismini umarak teberruk ederek bereket arayarak e, bu şeyi bu şeyi e, satıyorum e, demek olursun e, demiş olursun müellif rahimullahü teala e, kitabı mukaddime yapmadan direkt kitaba girmiştir. Çünkü müellif direkt zaten Kitabü't Tevhid mukaddimenin kastı o kitapta ne anlatacağını beyan etmekte beyan etmektir. Zaten kitap kitap müellif Kitabü't Tevhid dediği zaman tevhid ne anladığı zaten murat olunuyor. Yani biliniyor, anlaşılıyor. Ondan dolayı mukaddime yapmaktan, yazmaktan müellif rahimeullah Teala mukaddimeyi yazmamıştır. Tevhid tevhid kelimesi vahade yuvahidu kelimesinden e, türemiş. Yani birlemek. Allahu Teala'yı birlemek. de birlemek? Allah'ı isimlerinde, sıfatlarında, kendi fiillerinde veyahut da senin kendi fiillerinde birlemektir. Bazı insanlar diyor ki bidat ehlinden bazıları tevhidli bir kelime Kur'an ve sünnette yok tevhid denilme yani denilmez diyor. Bu ise şüphesiz ki yanlış çünkü Kur'an ve sünnet çünkü sünnette tevhid kelimesi varit olmuştur. Çünkü Allah Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muad ibn Cabel Yemen'e göndererken başka bir rivayette ilk davet edeceğin şey ila en yuhidullah. Allahu Teala'yı birlemeyi tevhid etmeyi emret. Dolayısıyla bu tevhid kelimesi o hadiste varit olmuştur. Yine Cabir ibn Abdullah'ın hadisinde Cabir bin Abdullah diyor ki Allah Resulü tevhid ile tehlil etti. Yani tevhid ile lebbeyk Allahümme lebbeyk dedi. Yani orada da tevhid kelimesi orada da e, geçmiştir. Tevhid ise kardeşler ilim ehlinin bir dediği gibi tevhid iki kısımdır. Bazıları da üç kısım demiştir. Tevhidul marifeti vel isbat marifet tevhidi yani Allah'ı bilme tevhidi. Nasıl biliyorsun Allah'ın var olduğunu, Allah'ın yarattığını, dirilttiğini, rızık verdiğini, rızık verdiğini bütün bunları bilmendir. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bilmendir. Dolayısıyla tevhid-ül ve esmâ ve sıfat tevhid-ül marifenin altına girmektedir. Tevhid iki kısım diyenler. Te, te, tevhid-ül marife diğeri ise tevhid-ül talabi vel kast. Allah'a talep etmekte tevhid etmek. Yani kişinin kendi fiilleriyle, kendi yaptıklarıyla Allah-u Teala'yı e, birlemek. Yani ibadetlerin hepsini Allah'a yapmaktır. Bazıları tevhidul marife vel kas tevhidul marife bir tevhidul talep diye ikiye ayırıyor. Bazılar da diyor ki tevhidul e, rububiye, uluhiye esme ve sıfat diye üçe ayırıyorlar. Önemli olan nedir? Önemli olan bunları bunları bilmektir. Yani üçe ayrılması, iki, ikiye ayrılması o kadar fazla önemli değildir. Bazı insanlar diyor ki tevhidin böyle sizin üçe ayırmanız, tevhidin üçe ayırmanız e, bidattır diyorlar. Yani birçok bazı insanlar tevhid rububiyye, uluhiyye, esma ustifat sıfatı ayırmanız bidattır diyorlar. Cevap olarak denilir ki yani tevhidü'l esma, tevhidü'r rububiyye üçe ayrılması böyle bir şey yeni bir şey getirmek değildir. Bu istikra babundan sabittir. Yani Kur'an ve sünnete bakmışlar. Allahu Teala neyden bahsediyor? Kendi fiillerinden bahsediyor. Ha bu tevhid-ül rububiye. Daha kişinin kendi ibadetlerinden bahsediyor. Bu da tevhid-ül uluviye demişler. Ve Allah kendi isim ve sıfatlarından bahsediyor. Buna da tevhid-ül esme ve sıfat demişler. Dördüncüyü veya beşinciyi bulamamışlar. Dolayısıyla ne, ne, ne anlaşıyoruz? Tevhid, tevhid üç kısım olduğunu anlaşıyoruz. Yoksa yeni bir şey, yeni bir şey getirdiklerinden değildir bu insana sorduğun zaman yani tevhidin üçe ayrılması neden karşı çıkıyorsun? Belki de der ki yani tevhid ayırması doğru değil. Tevhid birdir. Bir tevhiddir. Üçe ayrılması doğru değildir. Dediği zaman dersin ki bir kişi Allah'ın var olduğuna yarattığına dirilttiğine inanıyorsa bu kişi e, inanıyorsa daha sonra da gidip puta tapıyorsa, puta secde ediyorsa bu kişi muvahhid mi? Tevhidi yerine getirmiş mi? Der ki tevhidi yerine ee, getirmiş değil. Yani diğer taraf bir taraftan Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirilttiğine inanıyor mu? İnanıyor. Bu kişi buna inandığında bu, bu tevhidin bu kısmına inanmış mı? Der ki inanmış. Peki aynı kişi gidip ııı ee, kabire taparsa veyahut da puta taparsa bu kismi, bu kısmına inanmış mı? Der ki inanmış değil. O zaman diyor, sen dersin ki o zaman sen tevhidi ayırt ettin. Birisine inanmış dedin, birisine inanmış. inanmış değil dedin. Dolayısıyla sen de ayırt ettin. Yani buradaki kasıt tevhidi ayırt edilmesi yani 1-2-3 diye ayırt edilmesi yeni bir şey getirildiğinden dolayı değildir ya. Kur'an ve sünnette Böyle sabit olduğundan, e, istikra babından e, yeni bir şeyi keşf yani keşfetmektir. Kur'an ve sünnette olan bir şeyi keşfetmektir. Yoksa senin kendi çıkardığın bir şey, bir şey değildir. Aynı şöyle dediğin gibi insanlar iki kısmı ayrılır. Erkekler ve kadınlar değil. Sen burada yeni bir şey getiriyor musun? Getirmiyorsun. Ya vaki olan, yani sabit olan bir şeyi sen ancak e, isimlendiriyorsun. Bu erkekler, bu kadınlar değil. Tevhid de böyle. Sen sadece ne yapmışsın? O rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat değil, ayırt etmişsin. E, veyahut da marife veyahut da kast ve talep değil, sadece e, ayırt etmiş oluyorsun. İlim ehle der ki, rububiyet tevhidi, yani kişi Allah'ın var olduğuna, yarattığına, dirilttiğine, rububiyete inanıyorsa, bu kişi, bu tevhid uluhiyeti gerektirir derler. Nasıl gerektirir? Yani Allah Kur'an'da birçok yerinde işte Allah yarattı, Allah diriltti, Allah rızık verdi diyor. Bunu niye zikrediyor Kur'an'da? Şunun için zikrediyor. Diyor ki madem siz Allah'ın yarattığına, dirilttiğine rızık verdiğine inanıyorsunuz o zaman Allah'a inanıyorsanız o zaman ibadet etme hakkı da kimdir? Kimindir? Ancak Allah'ındır. Allah diyor ki: Yaa yünna subudu Rabbekum. E insanlar Allah'a ibadet edin. O Allah ki, halakakum. <gülüyor> sizi yarattı. Walladine min kablikum ve sizden öncekileri yarattı. Sizi ve sizden öncekileri yarattı. Yani şunu demek istiyor Allahü Teala. Allah sizi yarattıysa ve sizden öncekileri yarattıysa dolayısıyla ibadeti de ancak Allah'a yapın. Yani rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhidine delil getiriyor. Dolayısıyla Kur'an'da birçok yerde Allahu Teala rububiyetten bahsediyor. Niye? Kendisini tazim etmek için, bir, ikincisi de uluhiyet tevhidine delil getirmek için. Siz madem inanıyorsunuz buna, buna, buna, dolayısıyla Allah'a inanıyorsanız ibadetin hak olduğuna da yine ancak Allah'a Allah'a yapın demek istiyor. Allahu Teala Tevhid üç kısma ayrı. Bunun, da, bunun zıttı olan şirktir. Şirkin manası nedir? Şirkin manası kardeşler, Allah'a has olan bir şey de Allah ile başkasını bir tutmaktır. Allah'a has olan bir şey ne? Rububiyet tevhidi. Yani Allah'ın yaratması, diriltmesi, rızık verdiği falan. Bütün bunlar Allah'a hastır. Sen bu rububiyette Allah ile başkasını bir tuttuğun zaman dersen ki, Şeyhim de yaratıyor, o da e, idare ediyor, o da rızık veriyor, o da yağmur yağdırıyor. Dediğin zaman o şeyhin ile Allah'ı bir tutmuş olursun ve orada şirke girmiş olursun. Veyahut da ibadet kimin hakkı? Ancak Allah'ın hakkı. Secde ancak Allah'ın hakkı. Sen bu Allah'ın hakkı olan bu secdeyi Allah'tan başkasına verdiğin zaman, başkasına da secde ettiğin zaman Allah'ın hakkı olan o şeyi Allah ile o kişiyi o şahsı bir tutmuş olursun. Aynı seviyede tutmuş olursun. İşte şirkin manası budur. Şirk şirketten geliyor. Hani insanlar şirkette ortak olurlar. Ortak manasında yani tam Türkçe manası ortak demek. Sen Allah ile başkasını ortak tuttuğun zaman işte manası ortak, şirk manası odur. Ve isim ve sıfatlarda Allah'a şirk koş koşmak var. Ne gibi? Allah'ın Uzakları her her şey duyar, değil mi? Bu ancak Allahu Teala'ya mahsus olan bir sıfattır. Sen dediğin zaman benim şeyhim Amerika'da Amerika'da olanı duyar ve Türkiye'deki olanı duyar. Allah'ın her şey duyma sıfatını o şeyhe, o şahsa vermiş olursun. İşte burada da Allahu Teala ile o şeyhi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. Ve şirke girmiş olursun. Tevhid dediğimiz zaman kardeşler manası la ilahe illallah tevhid yani la ilahe illallah manası ne Allah'tan başka ibadete hak kazanan hiçbir şey yoktur Allah'tan başka ibadete mustahak olan hiçbir şey yoktur ibadetini ancak Allahu Teala hak kazanmıştır baktığımız zaman Mekke müşrikleri baktığımız zaman Mekke müşrikleri dediğimiz gibi Allah'ın var olduğuna e, yarattığına dirittiğine e, inanıyorlardı. Cümleten yani umumen bazı şeylere inanmıyorlardı. Mesela kişinin kıyamet gününde haşr olmasına inanmıyorlardı. Daha bazen tasarrufu ilahlarına veriyordu. Kişiye bir şey isabet ettiği zaman diyorlardı ki bizim ilahlarımız sana bunu isabet ettirdi. Sana hastalık getirdi diye. Bazen böyle şeylere inanıyorlardı. Veya da e, boncuklara, ağaçlara, taşlara fayda ve zarar verdiğine inanıyorlardı. Bu gibi şeyde rububiyet tevhidinde de şirkleri vardı. Ancak umumen rububiyet tevhidini kabul etmiyorlardı. Bir şahısla konuşacağınız zaman ilk önce ona şunu anlatmanız gerekir. Mekke müşrikleri neden neden kafir oldular? Sebebi ne? Birçok insan diyor ki sebebi işte Allah ile başka Allah olduğuna inanıyorlardı diye. Başka ilah başka Rab olduğuna inanıyorlardı diye. Böyle zannediyor. Yani La ilahil Allah'ın manasını şöyle açıklıyor. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye açıklıyor. Ve buna inandığın zaman Allah'tan başka yaratıcı yok diye inandığın zaman dolayısıyla kişi kabira tapsa, şuna yapsa, tavaf etse, Allah'tan başkasını kurban kese, bu kişi hale Müslüman diyorlar. Çünkü Allah, zaten Allah'tan başka Yaratıcı olduğuna inanmıyor ki diyor. O şeyhlere tapan, kabirlere tapanlara ne diyor? Ben zaten bunun bana fayda veya zarar verdiğine ben inanmıyorum ki diyor. Yarattığına, dirilttiğine inanmıyorum ki diyor. Onu yapan Allah'tır diyor. Ancak bu Allah ona bir güç vermiş diyor. Ben de ben direkt Allah'a yaklaşamam diyor. Ben de Allah'a direkt yaklaşma, yaklaşamadığımdan dolayı bu kişi beni Allah'a yaklaştırıyor diyor. Doğan bu kişi beni Allah'a götürüyor diyor. Bu da aynı Mekke müştürü. Böyle dediği zaman diyeceksin ki Mekke müşrikleri de aynı şey diyorlardı. Yani onlar o putların, ağaçların, taşların yarattığına, dirilttiğine zaten inanmıyorlardı ki. Diyorlardı ki sadece bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bunları ibadet etmemizin sebebi sadece bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diye biz bunları ibadet ederiz. Yoksa bunlar ne bana çocuk verir, ne imtihanımı geçtirir, ne şey... Ya bunlar beni Allah'a yaklaştırıyor. Bunların sayesinde bunların sayesinde ben Allah'a yaklaşıyorum. Bunların sayesinde Allah bana yardım ediyor diye böyle inanıyorlardı. Dolayısıyla bu insanlar Mekke müşriklerini bu insanlarla konuştuğun zaman ilk önce şunu anlatmaya çalışıyor. Yani Mekke müşrikleri niye kafir oldular? Yani Allah'a inanıyorlar. Peki şirkleri neydi? Şirkler Allah'tan başkasına kurban kesiyorlardı, Allah'tan başkasından medet umuyorlardı, Allah'tan başkasına tevakkül ediyorlardı ve bu gibi, bu gibi şeyler. Müşrikler, Mekke Müslümanlar dedik, robubiyete umumen inanıyorlardı, bazı cüzlerine inanmıyorlardı, uluhiyete zaten kabul etmiyorlardı, Allah'ın isim ve sıfatlarını kabul ediyorlardı, Allah'ın sıfatlarını kabul ediyorlardı. Allah'ın isimlerinin hepsini kabul ediyorlardı ancak Rahman ismi hariç. Rahman ismini Allah'ın kabul etmiyorlardı Mekke müşrikleri. Rahman ismini kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla kardeşler bu zamandaki müşriklere baktığın zaman kendisini Müslümanım diyen ancak Allah'tan başkasına şirk koşana baktığın zaman Mekke müşriklerinin müşriklerinden daha tehlikeli olduğunu görüyorsun. Daha e, şiddetli olduğunu görüyoruz. Çünkü bu zamandaki müşürükler sıkıntı anında kimi çağırıyorlar? Yetiş ya seydam çağırıyorlar. Peki Mekke müşrikleri sıkıntı anında kimi çağırıyorlardı? Allah'a Allah ça çağırıyorlardı. Kendilerine bir sıkıntı isabet ettiği zaman Allah'ın dediği gibi onlar gemi batacağı zaman bütün putlarını bırakıp çağırdıklarını bırakıp ancak Allah'a yalvarıyorlardı. Yine Allah onları kurtardığı zaman yine şirklerine geri dönüyorlardı. Ve o zamanki müşrikler La İlahe İllallah'ın manasını çok iyi biliyordu. Dolayısıyla söylemiyorlardı, ikrar etmiyorlardı. Bu zamandaki insanlar, müşrikler kendisine Müslüman diyen e, birçok şirk koşan insanlar La İlahe İllallah manasını bilmiyorlar. La Rab yani La Halika İllallah Allah'tan başka yaratıcı yok diye böyle inanıyorlar. Bu, dolayısıyla kardeşler bu zamandaki Müşriklerin daha tehlikeli olduğunu buradan anlıyoruz. Ve şirk iki kısımdır. Büyük şirk ve küçük şirk diye iki kısmı ayrılır. Büyük şirk kişiyi dinden çıkaran, kişinin canını ve malını helal kılan, kişiyi ebediyen cehenneme sokan, Kişi büyük şirk işlediği zaman mümin ile kafi, o kişi ile mümin arasında bir düşmanlık e, varit olur. Büyük şirk işlediği zaman o kişiyi asla sevemezsin. O kişinin amelleri amellerinin hepsi boşa gider. Büyük şirk işlediği zaman ne gibi herhangi bir Allah'a has olan herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasına yaptığın gibi. Bu kişi büyük şirk işlemiş olur ve e, ebediyen cehenneme girmiş olur küçük şirk ise eee Allahu Teala yani raci olan e, küçük şirk ise küçük küçük şirki yapan kişi ise ebediyen cehenneme girmez. Ebediyen cehenneme girmez. Ha Allahu Teala o kişiyi affeder mi? Affetmez mi? Yani illa cehenneme girmesi mi lazım? Yoksa direkt cehenneme girmeden Allah o kişiyi affeder mi? Affetmez mi? Bu konuda ilmehli arasında ihtilaflı bir konu. Bazılar diyor ki Allah küçük şirki affetmez. Yani o kişi küçük şirk işleyen kişi ille cehenneme girecek. Cezasını çekecek. Sonra yine cennete girecek. Bazılar da diyor ki İbni Kayyem'in dediği gibi küçük şirk Allah'ın isteği altındadır. Allah isterse onu affeder direkt. Cehenneme girmeden direkt o kişi e, cennete girer. Di e, da diyor ki Küçük şirk muazene dedir. Yani muazene demek istedikleri kişinin diyelim 20 tane sevabı varsa 20 tane sevabı varsa ve o kişi küçük şirk işlediği zaman o küçük şirk diyelim 10 sevaba denktir. Dolayısıyla 20 tane sevabı varsa o kişinin 10 sevabını götürüyor, geriyene kalıyor. 10 sevap kalıyor. Dolayısıyla 10 sevap kaldığından dolayı kişi cennete giriyor. Ancak sevaplarını ne yapıyor? götürüyor. Ancak kişinin beş tane sevabı varsa ve bir küçük şirk işlediği zaman bu küçük şirk neye denk geliyor? Misal diyorum, on sevaba denk geliyor. Ve sevabı götürüyor, bir beş de eksik alıyor. O zaman bir daha bir ateşe girmesi lazım. Temizlendikten sonra yine e, cennete e, girerdi. Bazılar da, bazılar da bunu diyor. Allah uvelim. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi büyük şirk ve iki, küçük şirk değil, ikiye ayrılır. Peki ikiye ayrıldığına delil nedir Mahmud İbn-i Lebi'din hadisinde Olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki size en fazla Korktuğum şey Küçük şirktir Soruyorlar o da nedir ey Allah Resulü Diyor ki asgar Küçük şirk diyor Dolayısıyla küçük şirk varsa Şüphesiz ki Büyük şirk de, büyük şirk de vardır Şüphesiz ki Büyük, büyük şirk de vardır Şimdi <gülüyor> bu e, mukaddimeden sonra e, kitaba geçmeden önce kişi şirk işlediği zaman kardeşler o kişiyi e, yani cins ile tayin etmek arasında fark vardır. Yani sen diyebilirsin ki bu şirktir bunu yapan kafir olur müşrik olur. Ancak bu hükmü şahıslara uygulanmaya gelince o zaman orada e, bir durman lazım. Tavakkuf etmen lazım. Ta ki dört tane şart yerine gelene kadar. Bu şartlardan bir tanesi kişi cahil mi değil mi? Yani kişi cahilse onun şirk olduğunu hayatında hiç duymamışsa ve öyle e, görmüşse ve öğrenme kabiliyeti de yoksa kimse de onun şirk olduğunu öğretmiyorsa e, bu kişi Teala mazurdur. Ma, yani mazurdur. Yani bu kişi direkt kafir olmaz. Ta ki o onun şirk olduğuna o kişiye anlatana kadar. Bu yerden ve, yerden yere veya zamandan zamana değişebilir. Yani bazı yerler var eee Anlatılmış bunun şirk olduğunu Veya duymuş Ancak aldırış etmemiş Bu kişi mazur mu? Mazur değil Çünkü aldırış etmemiş kendi suçu Ancak bir kişi diyelim Türkiye'de bir köyde Herhangi bir şirk ameli yapıyor Ancak bunun şirk olduğunu hayatında duymamış Bu insana da Böyle öğretilmiş işte bundan medet umduğun zaman Bu İslam'dandır diye öğretilmiş Bu kişide öğrenme Kabiliyeti yok kimse de bir yeri de gidemiyor, öğrenemiyor. Bu kişi inşallah mazurdur. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki وَلَيْنِ التَّبَعْتَ min مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِدَنْ لَمِنَ الْمُشْرِكِينَ Eğer onların hevalarına, ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan o zaman zalimlerden olursun. İlim geldikten sonra. Dolayısıyla ne anlaşılıyor? İlim gelmeden, gelmediği zaman sen zalimlerden, zalimlerden olmazsın. Dolayısıyla kardeşler bu cehalet meselesi yerden yere değişir ve zamandan zamana da değişir. Burada cehalet özür müdür bir kişi şir, bir şirki şey yapıyor. E, duymadım diyor. Bu cehalet özür müdür? Bu, burada Allah'a emanet burada özür olmaz. Niye? Çünkü burada e, bir sefer duymuştur ancak hiç tenazül etmemiştir. tenazül etmemiştir. Veyahut da bunlar sapıktır demiştir. Ben buna inan, ben şeyhime uyacağım. Şeyhim her şeyi bilir demiştir. Bu kişi mazur değil. Ancak kişi öyle bir yerde ki hiç öğrenme kabiliyeti yok. O zaman orada mazur olur. Dolayısıyla cahilse kişi hemen tekfir edilmez. İkinci mesele ise kardeşler, ikrah. Yani kişi zorla, silahla ya bunu de ya küfri bir söz söyle veyahut da seni öldüreceğiz derse bu kişi de hemen tekfir edilmez. İlla men ukriha ve kalbu mutmainnun bil iman. İkrah edilen, zorlanca kalbinde iman varsa bu kişi eee tekfir edilmez. Başka bir şart ise kardeşler el-ihtiyar kendi isteğiyle yapıyorsa. Kendi e, kendi isteğiyle ne gibi bunun deliline Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dediği gibi adamın bir tanesi çölde devesini kaybediyor daha sonra devesini tam öleceği zaman su bulamadığında öleceği zaman devesini buluyor ve sevincinden diyor ki ey Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim sevincinden adam karıştırıyor ne dediğini bu kişi kendi isteğiyle ihtiyarıyla bunu yaptı mı Yapmadı bilakis e, dilinden öyle geldi birden bire. Dolayısıyla bu kişiye di direkt e, kafir diyemezsin. Dolayısıyla kendi isteğiyle yapması lazım. Buradaki kendi isteğiyle de kasıt şu değildir. Yani isteğiyle yani şirk şirk yaparken ben bunu şirk olduğundan e, şirk yaparken bunu iyi zannediyorum diye değil. Bunu iyi zannediyorum değil değil. Başka bir şartı ise kardeşler bunun kişi kastetmesi. Ne gibi? Kişinin elinde Kur'an var. Kur'an'ı birdenbire elinden düşürdü. Bu kişi bilerek mi düşürdü, kastederek mi düşürdü yok. Birdenbire elinden düşürdü. Bu kişi kafir olur mu hemen kafirsin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ancak kişi kendi kastıyla Kur'an'ı yere vurduğu zaman veya çiğnediği zaman o zaman o kişi e, kafir olmuş olur. Dolayısıyla bir kişiye kafir demek için bu dört şart gözü önünde bulundurmak lazım. Bu dört şartı göz önünde bulundurmak lazım. Yani şunu e, yani kardeşler bir fiil şirk olabilir veya küfür olabilir. Bu demek değildir ki onu yapan kişi hemen kafir oldu veyahut da şirke düştü demek değildir. Ta ki bu saydığım dört şart, dört şart bulunana kadar. Anlayabildiniz mi? Bundan sonra bilin ki kardeşler ehl-i sünnet vel cemaate göre kişinin dışı ile içi mutalazimdir Yani birbirine bağlıdır. Kişinin içi nasılsa dışı da öyledir. Dışı nasılsa içi de öyledir. Bunu niye diyorum? Çünkü bazıları diyor ki kişinin kalbi iyi olabilir. Ancak dışı kalbi Müslüman olabilir. Dışı kafir olabilir. Bu murciye dedi, dediğimiz bir fırka. Diyor ki kişi içinde Müslüman olabilir ama dışından e, kafir olabilir. Bu daha hala Müslümandır diyorlar. Bu ehl-i sünnetin inancına ters bir inanç. Ehl-i sünnete göre Kişinin, kişinin içi nasılsa dışı da öyledir. Yani mutelazimdir birbirine, birbirine bağlıdır. İçindeki iyilik dışına yansıtır. Dışındaki iyilik de içine yansıtır. Hep birbiriyle, birbiriyle bağlıdır. Peygamberin dediği gibi cesette, bedende öyle bir et parçası var ki o iyi olursa bütün azalar iyi olur, o kötü olursa bütün azalar kötü olur. Dikkat edin o da o da ee, kalptir. O da kalptir. Bu mukaddimeden sonra <gülüyor> kitaba başlıyoruz inşallah Tanzim. Allahu Teala diyor e, Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle başlıyor. E, Allahu Teala'nın e, Allahu Teala'dan yardım dileyerek bu isimden bereket bekleyerek e, başlıyor ve diyor ki ve kavlullah Teala ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa liyabudun Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Bana ibadet etsin diye yarattım. Buradaki illa liyabudun ancak bana ibadet etsin diye lam talil için yani niçin yarattım? Sebep hangi sebepten dolayı? Liyabudun bana ibadet etsinler diye. İbn Abbas Rahimullah, Ali radıyallahu Taala anhu, Zeccac ve Mücahit gibileri diyor ki, لِيَعْبُدُونُ مَانَاسِ بَنَا لِيَامُرَهُمْ وَاَنْهَاهُمْ Yani onlara emretmem için ve nehyetmem için. Yani ben insanları ve cinleri niye yarattım? Onlara bir şeyleri emretmek için ve bir şeylerde yasaklamak için ben yarattım onları. Ve bu emrettikleri şeyi, Allah'ın bu emrettiği şeyin en önemlisi de nedir? ibadeti ancak Allah'a yapmasıdır. Yani tevhiddir. İbadeti yani en önemli emrettiği şey tevhiddir. Yani yapıyorsan ibadeti <gülüyor> bu ibadetin hepsini ancak Allah'a yapmandır. Ve me'e halaktul cinne el cin cinin manası Arapçada e, görünmeyen demektir. Diyorlar ki mesela Cennel Leylu gece oldu. Yani artık görünmez oldu. Aynı, ki, aynı şekilde cenin, cenin ne demek? Ka kadının karnındaki bulunan o bebek cenin diyorlar ona. Cenin de cin kelimesinden türemektedir. Yani görünmediğinden dolayı, dıştan görünmediğinden dolayı cenin diye isimlendirilmiştir. Cin, ümmetin ittifakı ile, icması ile, İcmai Şeyhülislam İbni Teymiye naklediyor, mukelleftir. Yani allah Teala onları ve onlar da, onlara da emrediyor, onlara da yasaklıyor. Bu ayette olduğu gibi insanları ve cinleri bana ibadet etsin diye yarattım. Dolayısıyla onlar da mesuldur. Onlar da ibadet etmekle e, tek, teklif edilmiştir. Onlar da ibadet etmekle emrolunmuştur. Ve zulümden, isyandan, masiyetten kaçınılmaları için nehy olunmuşlardır. Ve dolayısıyla... Onlar da mükellef olduğundan dolayı kıyamet gününde onlar da Onlar da ya cennettedir ya da Ya da cehennemdedir İttifakla cinler isyan ettiği zaman Kafir olduğu zaman ittifakla cehenneme gireceklerdir Ancak Salih oldukları zaman iyi oldukları zaman onlar cennete girecek mi, girmeyecek mi diye ilim ehlinin arasında ihtilaf vardır. İlim ehlinin çoğuna göre, cumhura göre salih oldukları zaman cennete gireceklerdir. Cennetten faydalanacaklardır. Ancak ilim ehlinin bazısı, Ebu Hanife rahimullahu teala gibileri, bazıları, bunlar da Ebu Hanife ve az bir kısım derler ki, salih olsalar da, olduklarında bunlar, Allahü Teala bunları yok edecek, yani yok olacaklar kıyamet gününde. Bu da yani zayıf bir görüş, bu Hanife'nin bu görüşü ee, zayıf bir görüş. E, çünkü Allahü Teala e, ayetinde dediği gibi, "Lemiatum itnunne insanu ve cenn" hurileri anlatırken diyor ki, o hurilere ne bir insan dokundu, ne de bir cin dokundu. E, dolayısıyla kıyamet günü de insanlar dokunacak onlara, cinler de dokunacak. Yine cennete girecek diyen alimlerin arasında da ihtilaf var. Bazılar diyor ki cennete girecekler ancak cennetin tüm faydalarından, nimetlerinden faydalanmayacaklar, insanları görmeyecekler gibi bazıları böyle sözler söylemiştir. Ancak delile bina edilmemiştir bunlar. İctihaddır dolayısıyla. Bu konuda biz tevakkuf ederiz. Yani dururuz. Cennete girecekler nasıl faydalanacaklar onu da onu da e, Allahü Teala bilir. Dolayısıyla insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin diye yarattım. Bazı insanlar Eşariler gibi diyor ki liyabudun bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki lam sebep için değil de Buradaki lan mucibe diyorlar yani mecbur bana ibadet e, e, icbar yani kişi mecbur mecburdur diyorlar esâriyle yani nasıl kişi bir şey yaptığı zaman bu kişi mecburdur kendi isteği yok diyorlar havada uçan bir e, yelin götürdüğü bir bir iş Yaparak. yaprak gibi diyelim. Yerin götürdüğü bir yaprak gibi. Yel nereye götürüyorsa o yaprak oraya gider. Bu eşarilerin görüşü. Yani kişi bir şey yaptığı zaman mecbur. Allah ona mecbur yaptırıyor. Kendi isteği yok diyorlar. Bu da tabii ki e, sapık bir görüş. ehl sünnete göre allah Teala onları yaratmıştır. Onlardan kendisine ibadet etmeyi istemiştir. Buna irade Şeraiye şer diyorlar. Yani ibadet etmeyi istemiştir. Ancak o kişi ibadet eder mi etmez mi ibadet eder mi etmez mi illa ibadet edecek dediği bir şart yoktur. İlla ibadet edecek dediği bir şart yoktur. Belki de ibadet etmez kafir olur cehenneme girer. Ancak Allahu Teala kullarından bunu istiyor. Diğer taraftan Allah'ın başka bir iradesi var isteği var. O da kavniye, başka bir irade. O da mecbur olması lazım. O da mecbur olması lazım. Kişi Müslüman yani kafir olacak ölüyor, kafir olarak ölecekse Allahu Teala onu kafir olarak öldürecektir. Öldürecektir. Bu irade kavniye. İlim yani ehli sünnete göre Allah'ın isteğini ikiye ayırıyorlar. Birincisi Allah'ın şer'i istemesi, sevmesi, ibadetler gibi Müslüman olması gibi. Diğeri de Allah'ın kaderde yazdığı isteme. O mecbur olacak. Yani ne, ne olursa o mecbur olacak. Adam kafir mi ölecek? Müslüman mı ölecek? Adam ölecek mi? Dirilecek mi? Ne zaman ölecek? Ne zaman dirilecek? Hasta olacak mı? Bütün bunlar Allah'ın kevni iradesinde. Dolayısıyla ilim ehli burada ehl sünnet ikiye ayırıyor. Ve kavluhu Teala allah Teala diyor ki gördüğünüz gibi kardeşler kitab-ı tevhid hep ayet hadis. ayet hadisle ve sahabenin görüşleriyle doludur. Yani diğer tarikatçıların kitaplarında olduğu gibi kısa hikaye falan yok bu kitapta elhamdülillah. Ehli sünnetin metodu ayet, hadis, sahabenin sözü. Ayet, hadis, sahabenin sahabenin sözü. Muhammed İbni Abdülvahab'da rahimullahu teala kitabında bu metotla gelmiştir. Ve insanlar gerçekten, şuna inanıyorum ben, Muhammed İbni Abdülvahab'ın akidesini, inancını öğrenseler Vallahi bu adamı sevecekler. Yani bu kadar bu yani Kur'an ve sünnete önem veren, sahabenin sözüne önem veren insanı görürlerse, hakikatini duyarlarsa bu adamı sevecekler. Ve diyecekler ki zaten ben de bunun gibi inanıyorum diyecekler. Yani bu adam yeni bir şey getirmiş değil ki diyecekler. Hatta anlatılıyor ki Hindistan'da bir tane adam Muhammed İbn Abdülhab'e küfür ediyormuş. Kâfirdir diyormuş. Daha sonra onun talebesinin bir tanesi Kitabı tevhidin kılıfını e, koparmış ve kitabı ona vermiş. Şunu bir oku bu, bu kitap yani nasıl güzel mi kötü mü? Bir bak diye. Adam bakmış, okumuş demiş bu kitap çok güzel bir kitap. Yani bu kitabın yazarı kim falan çok güzel çok güzel yazmış. Ayet, hadis, sahabenin sözü. Talebede demiş işte bu senin Kafir dediğim Muhammed İbni Abdülvehab'ın kitabı. Ondan sonra adam e, demiş Subhanallah ben hep duymalarla gittim bu şimdiye kadar tövbe etmiş ve e, bu bu imamı sevmeye başlamış. Yani kardeşler biz bu kitabı okuyorsak bu kitap yazarı Muhammed İbni Abdülvehab bizim liderimiz. Bu kişinin dediğini alırız bu kişinin demediğini de almayız diye öyle bir inançla okumuyoruz biz. Biz diğer gruplar gibi gruplaşmaya çalışmıyoruz. Gruplaşmak İslam'da yok. Yani ben benim grubum her yapacağım. benim grubunun menfaati için benim grubumun maslahati için yok öyle bir şey. Benim imamım, hocam hata yaptığı zaman o hatayı görmemezlikten gelme yok. Bak birçok grupta diyelim Nurcular veya Süleymancılar. Nurcular birkaç kısma ayrılıyor. İşte şunlar, bunlar, bunlar değil. Hiç birbirinin hataları oluyor ancak görmemezlikten geliyorlar yani görmemezlikten geliyorlar ehl-i sünnet olsa ne olur yani sen ehl-i sünnetten olsa dahi ne yapıyorlar hemen reddiye yazıyorlar Arabistan'da gördünüz siz yani ehl-i sünnetten olsa dahi hemen hata yaptıysa nasihat ediyorlar şey diyorlar dönmezse reddiye yazıyorlar açıklığa vuruyorlar niye çünkü biz grup, grup değil ki bu bir, bir, bir dindir Hatası varsa, büyük bir hatasa bunu açıklaman lazım. Ama diğer gruplaşmalara baktığın zaman ne yapıyorlar? Hatası varsa, hatayı ikrar ediyorsa kalbinden daha görmemezlikten geliyor. Niye? Çünkü kendi grubundan olduğundan dolayı, kendi hocası olduğundan dolayı. Veyahut hocası hata yaptığı zaman o hatayı açığa çıkarmamak için, o hatayı temizleme temizle çıkarmak için bin bir dereden su getiriyor. Yok şunu kastetti, yok bunu kastetti. Sanki masum görür gibi. Bu İslam'da böyle bir şey yok. Bir kişiyi seviyorsak Allah için seviyoruz. Sevmiyorsak da yine Allah için sevmiyoruz. Ha, bu kişi benim hocamsa, bana bir şeyler öğretiyorsa bunu Allah için severim. Ancak bu hocam daha sonra sapıklığa gidiyorsa, büyük hatalar yapıyorsa o zaman bu, bu kişiyi, bu hocayı ben terk etmem lazım. Niye? Çünkü ben Allah için seviyorum. Allah için de bu konuda onu bu, sevmem halen sevmeye devam ediyorsan o zaman bil ki sen bu kişiyi Allah için sevmiyorsun. Bu kişiyi ancak kendi grubundan olduğundan dolayı kendi liderin olduğundan dolayı seviyorsun. Gruplaşmadan dolayı seviyorsun. Allah için Allah için sevmiyorsun. Muhammed İbni Abdülhabi Rahim şu an kitabını okuduğumuz zaman biz bu adamın dinde yeni bir şey getirdi dine, biz görmedik kitaplarını okuduk dinde yeni bir şey getirmemiş. Yeni bir mezhep de kurmamış. Zaten Muhammed İbni Abdülhab kendi kitaplarından da diyor. Benim yeni bir şey getirmiyorum diyor. İspatlayın diyor. Ben bu görüşümden ee, e, döneyim diyor. Dolayısıyla yeni bir şey e, getirmiyor, getirmiyor Rahimullah Teala. Bundan dolayı kardeşler bu imam birçok şirke ve bidata karşı olduğundan dolayı bu imamın yeni bir şey getirmiş gibi göstermek için insan buna Vahabi ismi taktılar. Dediler ki bu adam yeni bir mezhep kurdu. Bu mezhebin ismi de Vahabiliktir. Di insanlar korkması için. Çünkü insanlar yeni bir şey duyduğu zaman korkuyor. Bu yenilik bir şey. Çünkü İslam'da yeni bir şey getiremezsin. Sen kendi kafana göre bir şey diyemezsin. Mecbur bir şey dediğin zaman onu selefe dayandırman lazım. Kimse kendi başına, kendi şeyine göre bir metot uyduramaz. Bir şey söylemez. Dolayısıyla sen birisiyle konuşuyorsan sen yeni bir şey getiriyorsa hemen ona sor. De ki senin bu söylediğin seleften kim demiş? Sahabeden kim demiş? Yok benim kendi anladığım falan derse bu bil ki o hemen yanlıştır. Ama selefe dayandırırsa ha, o zaman olabilir. Çünkü ta peygamberden bu zamana kadar bir taife var. Bir kısım insan var ki hep hak üzeredir. Peygamberimizin buyurduğu gibi. O hak üzere Fırka her zaman gelmiştir. Dolayısıyla sen bir şey getirdiğin zaman, yeni bir şey getirdiğin zaman bu demek değil ki sen hak üzere değilsin. Hak Çünkü hak olsaydı mecbur o, o taifede, o grupta olması lazımdı bu senin görüşün. Çünkü ta peygamberden bu zamana kadar geliyor o, o görüş. Sen bir şey getirdiğin zaman demek ki hak üzerine değilsin. Çünkü o hak o zaman onlarda yok demiş oluyorsun. Peygamberimiz de buyuruyor ki o hak her zaman Onlarda da ta peygamberden bu zamana kadar gelmiş olması gerekir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla İslam'da yeni bir şey söylemen, yeni bir şey çıkarman, yeni bir metot getirmen böyle bir şey böyle bir şey yoktur. Söylediğin zaman selefe dayandırman lazım. Ala maksut olan kastım bu imam yeni bir şey getirmiş değildir. Bu insandan kitaplarından sakındırmak için de bu insana birçok iftiralar atmıştır. Dediğim gibi demin de Yeni bir mezhep kurdu. Yeni bir şey getirdi. Peygamberi sevmiyor. Halbuki bu imam teşehhutta namazda Allah'ım salli Allah'ım mübarek demeyi farz olarak, rukun olarak görüyor. Yani terk ettiğin zaman namazın direkt batıl oldu diye görüyor. Ehli beyti sevmiyor diyorlar. Halbuki bu imamın iki çocuğunun ismi Hasan ve Hüseyin. Ehl-i Beyt'i sevmeyen dedikleri bu imamın, Muhammed İbni Abdülhab'ın iki çocuğunun ismi birisi Hasan, diğeri de diğeri de Hüseyin. İşte evliyaları sevmiyor. Evliyaları seviyor. Allah Kur'an ve sünnete uyan evliyaları seviyor. Ancak insanlara gidin kabire tapın, ağaçtan medet umun, benden yardım dileyin. İnsanları istismar eden şeytanın velilerini sevmiyor. Dolayısıyla hal", insaflı olan kişi kişinin kendi kitabından bakar. Yok, duymalarla dedi de, şöyle denildi, böyle denildi, bu iş böyle eee yürümez. Kitabın devamında diyor ki ve kavluhu taala ve laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan ya'budu'llaha ve yasteni bi't-taghut. Allah diyor ki biz bütün ümmetlere bir Resul gönderdik. Niçin? Ancak Allah'a ibadet etmek için, ibadete davet etmeleri için veştenibut tağut ve tağuttan da uzak durmak için. Bu ayetten iki fayda, iki e, ders çıkarılır. Birincisi anlıyoruz ki bütün ümmetlere bir peygamber gönderilmiştir. Hiçbir ümmet yok ki peygamber gönderilmedi diye. bütün ümmetlere gönderilmiştir. Ancak bu demek değil ki o ümmetteki herkes tevhidi duydu diye. Bazı insanlar şahıslar, fertler duymayabilir. Adam dağdaydı işte ormandaydı duymayabilir. Ancak ümmet topluluk olarak e, peygamber gönderilmiştir. Goştenimut tağut daha tağuttan da uzaklaşmak için. Dolayısıyla buradan anlaşılıyor ki kardeşler kişinin tevhidi tam olmaz. Tevhidi kabul olunmaz. Ta ki Tağut'tan uzaklaşana kadar. Tağut'tan uzakla, uzaklaşana kadar. Tağut ne demek? Tağut kulma İbn-i Kayyem dediği Kulluma tecavze bihil abdu Min metbu'in Ev muta'in Kişinin Ev me'budin Kişinin ibadet ettiği Her e, Kişinin ibadet ettiği Allah'tan başka ibadet ettikleri veya hatta itaat ettikleri veya hatta tabi oldukları herkes tahkuktur aşırıya gidip de ne demek istiyor yani itaat ettikleri kim alimler herhangi bir alim helalı haram yapıyorsa helalı haram yapıyorsa haramı da helal yapıyorsa sen de diyorsan ki evet içki helaldır diyelim ona uyuyorsan işte o kişi tağuttur ve sen tağuta uydun. Helalı haram in, inanıyorsa bir kişi e, içki içebilir. O amel, o, o inanıyor demek değildir. Ancak böyle, bu helal haramdır diyorsa ve bu haram helaldır diyorsa o alim sen de ona uyuyorsan işte tağuta uyuyorsun demektir. Veya da bir met, bir metbu'a yani <gülüyor> muta yani itaat ettiğin şeyler. Devlet reislere. Devlet reislere diyorsa ki Allah'ın kanunları geçerli değildir. Söylüyorsa, inanıyorsa Allah'ın kanunları benim kanunlarım Allah'ın kanunlarından daha evladır, daha iyidir diyorsa sen de buna evet ona uyuyorsan diyorsan ki evet senin kanunun Avrupa'nın veya şuranın kanunu Allah'ın kanunundan daha iyidir, daha evladır diyorsan işte o zaman o devlet reisi taguttur sen de tağuta uymuş olursun. Fahimdim? Ancak adam diyorsa ki Allah'ın kanunu daha evla, daha iyi hiçbir zaman beşerin kanunu ile Allah'ın kanunu kıyaslanmaz. Ancak ben günahkarım. Bazı sebepler. Bu adam bu adam dinden çıkmaz tabii ki. Bu adam halen Müslümandır ve buna itaat etmek <gülüyor> Farzdır. <gülüyor> ve da bir kişi gaybı bildiğini iddia ediyorsa geleceği bildiğini iddia ediyorsa ve sen de buna tasdikliyorsan ne yapmış olursun? O kişi tağut ve sen de tağuta e, ibadet etmiş olursun. Bir kişi kabire tapmak tapmak demiyorlar tabi onlar. İşte ha, Ziyaret. E, e, Ziyaret. bir beys yok. Ancak ondan feyiz almak diyorlar. İşte ondan e, hürmetine falan diyor. Yani ondan istiyorlar. E, diyorsa kişi yapmasa dahi bu caizdir diyorsa işte o zaman tagutu inkar etmiş olmaz. Bu kişinin la ilahe illallahı kabul olun kabul olunmuş olmaz. Ben, ben sana şöyle. şeyde diyor ya, sekizinci ilte diyor ki eğer sıkıştığınız zaman kabirlerden şey isteyin ister, medet isteyin. O gibi şeyler değil mi? Tabii, o gibi şeyler. Evet. Adam buna ikrar ediyor. Yapmasa dahi ikrar ettiğinden dolayı kabul ettiğinden dolayı bu kişinin tevhidi kabul olunmaz. Kitapta öyle diyor. Tevhidi kabul olunmaz. Hı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men kale la ilahe illallah kim la ilahe illallah derse ve tagutu da inkar ederse kanı ve malı e, haram kılınır. Yani demek ki takut inkâr etmezse kanı ve malı halam, haram haram kılınmaz. <gülüyor> Başka bir konu kardeşler. Kişi bir kişiye takut denildiği zaman bu demek değildir ki o kişi hemen kafirdir diye. Yani bazen kişi büyük günah işlediği zaman ona takut deniliyor. Mesela i̇şte bazen diyor, rüşvet yiyenlere, rüşvet yiyenlere ne deniliyor Nisan? Takut deniliyor rüşvet alana yiyene, yiyenlere tağut deniliyor. Ha bu demek değil ki rüşvet yiyen kafir mi kafir değil. Yani bazen bir şeye tağut denilir ama bu manası onun kafir olduğuna e, delil değildir. Başka ayette allah Teala buyuruyor ki وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Rabbiniz ancak kendisine ibadeti emretti. Ve bilvalideyn ihsana ve anne ve babaya iyiliği emretti. Ezan mı bu? Kapatsana. Bas oradan diyor. Orayı aç, ön, ön tarafa aç. Allah diyor ki ve kadâ rabbuke allâ ta'budu illâ Ancak Allah'a ibadet etmeyi e, emretti ve anne babaya iyiliği emretti. Buradaki ayette anlaşılıyor ki ibadet ancak diyor. Ancak yani ibadet ancak ve ancak eee Allahu Teala'nın hakkı olduğu e, anlaşılıyor. Vağbuddullah ve la tushrıkuh bhişeâ. Ancak Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyde şirk koşmayın. Hiçbir şeyde, hiçbir şeyde şirk koşma. Yine ancak Allah'a ibadet etmeyi e, Allahü Teala emrediyor. Ana kulla hal burada e, tevakkuf edelim, duralım yani. E, i̇nşallah ileriki derslerde devam ederiz. Soru var mı? şöyle bir soru var şey. Ee, mesela bu eee bir hadiste şey yaptım da bu e, Abrahan ordusunun helak olduğu yerde diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken e, hızlı geçiyorum. Orada durmamış. Evet. Bu da değil. E, niye onlar zalim oldukları için değil mi? Ondan dolayıdır. Hadiste Şimdi başka hadis de Şimdi başka hadiste var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem At kavminin helak olmuş At kavminin yerinden geçtiği zaman Orada durmayı emre, e, yasaklıyor. Oranın su, su e, suyundan içmeyi falan yasaklıyor. Çünkü oraya azap inmiş bir şey. İşte bundan dolayı yani ben de diyorum mesela burada da şimdi bu zalimler burada da yaşıyor. Biz... Yok azap olan olanın bir yer varsa ha, özellikle Allahu Teala oraya bir yere azap indirmişse ha. orada durmak doğru değil. Hele burada da zalimler burada da da zalimlerin azabı yok mu? Yok yok burada öyle bir ...at kavmindeki gibi bir azap indirilmiş mi yani? Veyahut da Lut kavmindeki gibi. Ve herhangi bir kavminde. Oradaki kasıt odur. Olağdarlar 8000 Bosnalı bir şeyde hemen hepsini öldürttü. Allahu Teala'dan bir azap inmişse çünkü... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve Medine'ye de gitti. Medine'de Yahudiler vardı yani. Orada kalmayayım diye falan öyle bir şey demedi. Başka yerlerde de fethetti. Orada Zimmiler falan da vardı. Öyle bir şey. Ancak Allah bir yere bir azap indirmişse değil mi? oraya hastır. Evet. Onu kastediliyor. ediliyor. Evet. Şey, Tayyip e, <gülüyor> takriben 20 dakikalık bir şey var. Değil mi? Ne oldu? Dizdiniz ki biz Allah'a ibadetimiz aldık. Çünkü Allah bize yarattı dediniz. Evet. Ama, e, hangi ayet bu? Şeyde yazıyor. Bakara'da. Bakara surucunda. <gülüyor> <tık> <gülüyor> Şimdiki başka bir derse geçelim. Şöyle bir mukaddime yapalım. Bu dersin ismi Kavaydül El El Bu ilim fıkıh kaydeleri. Türkçesinin ismi fıkıh kaydeleri. Fıkıh kaydeleri ne demek? Yani bir kayda var bu kaidenin altına birçok fıkhi mesele giriyor. Bu kaideyi sen öğrendiğin zaman bu kaideyi birçok fıkhi meseleye e, birçok fıkhi meseleye tatbik edersin. Birçok fıkhi mesele bu kaidelere girdiğinden dolayı ilim ehlini yapmış bir kaide yapmış. Ve ittifak edilen, icma edilen beş tane kaide var. Bu beş kaide takriben Çoğu fıkhi meselelere giriyor yani hiçbir fıkhi mesele yok ki illa bu beş kaydeden bu 5 kaydeden birisine girmesin illa bu beş kaydeden birisine giriyor bu fıkhi meseleler. Bu kaydeler birincisi ad-dararu yüzel zarar izale edilir nerede bir zarar varsa onu izale etmen defetmen vaciptir. İkincisi el-adeh muhakkama. Adet, örf şeriatta muteberdir. Şeriata ters olmadığı müddetçe. Üçüncüsü el-meşakkatu teclibu tesir. Meşakkat kolaylaş kolaylığı getirir. Bir yerde meşakkat varsa mecbur orada bir kolaylık olması lazım. O meşakkat devam etmez. Allah onun yerine bir kolaylık getirir. Üçüncüsü, el-yakini yezulu bis, la yezulu bir şek. Kesin olan bir şey, şüphe ile giderilmez hiçbir zaman. Kesin olarak bir şey biliyorsan, şüpheden dolayı, şekten dolayı o şeyi gidermezsin. beşincisi ise, el-umur bi-makasidi. Her şey, her amel niyete göredir. Her amel niyete göredir. Bu beş kaydeyi ezberleyin. İnşallah yazacağım. Bütün fıkıhta hangi mesele varsa bu beş kaydenin altına girmesi lazım. Bu beş kayda ilim ehlinin arasında ittifaklı ee, kaydelerdir. Bu beş kayda, bu kaydeler nasıl çıkmış? Suyuti Rahimullahu Teala Eşbah Hunna isimli kitabında mukaddimesinde zikrediyor. Diyor ki, <gülüyor> Ebu Tahir Eddebbas diye bir kişi vardı. Hanefilerden. Bu kişi bütün Hanefi mezhebini 17 tane kaydeye girdirmiş. Bütün Hanefi mezhebi fıkhını 17 tane kaydeye girdirmiş. Ve bu kaydeleri her gün tekrar ediyor. Mescide girip her gün unutmaması için tekrar ediyordu. Sonra Ebu Sa'id el-Herevi Şafi'i Alimlerden birisi. Bu hanefi alimin bütün fıkı 17 kaydeye girdirdiğini duyunca o 17 kaydeyi ondan öğrenmek istiyor. Ama o söylemiyor. O söylersem sır gider. Sır gibi saklıyor yani. Çünkü bu çok büyük bir şey. İlim. O da ne yapıyor? Mescide tekrarlarken mescide saklanıyor bir yere. Ondan sonra herkes gittikten sonra başlıyor bu kaydeleri tekrar etmeye falan. Yedinci kaydıya gelince hepsi de duyuyor tabii. Yedinci kaydıya gelince o saklanan Ebu Said el Harabi öksürüyor. Sonra anlıyor burada birisi var diye bakıyor o. Adamı dövüyor falan şey derek mescitten kovuyor. Daha sonra Hüseyin ibn Ali El Mervazi şahıs bütün fıkıh kaydelerini dört tane kaydiye girdiriyor. 4, bütün fıkıh dört tane fıkıh kaydesine girdiriyor. Bu dört tane fıkıh kaydesi ise şu demin saydığım beş taneden dördü ancak ameller niyetlere göre hariç diğer kaydeler. Daha sonra bu ameller niyetlere göre hariç kaydeyi de birçok alim sokuyor yani. Dolayısıyla bu beş tane kayda ilim ehlinin arasında ittifaklı bütün fıkhın bu kaydalere girdiği kaydeler haline geliyor. Dediğim gibi kaydanın manasını Öyle bir şey ki altında birçok cüz'i meseleler var. Yani bütün cüz'i bütün fıkhi meselelere o şeye aslında eee soka biliyorsun. <gülüyor> ehli bu kaydelerin bazılarına diyor ki dabit. Yani Türkçede zabit. Zabıt. Da dabit. Yani Arapçası dabit. Türkçe artık zabit, zabıt, zabıt. ile bazıları kaide kaidenin yerine zabıt diyorlar. Bazıları zabıtın yerine kaydediyorlar. diyorlar. Yani ikisinin arasında da e, fazla bir fark yok. Bazılar diyor ki arasındaki fark Zabıt misal sadece namaz hakkındaki kaydeler, sadece namaz hakkındaki kaydeler bir konu hakkında kayda varsa ona zabıt deniliyor. Ancak bütün fıkı hakkında bir kayda varsa ona kayda deniliyor. Kavaydal fıkıyı. Bazıları böyle diyor. <gülüyor> Bazılarında diyor ki kaide icma edilmiş bir şey, Zabıt ise icma edilmemiş bir şey. Bazıları diyor ki arasında bir e, arasında bir fark yoktur. Kavaidul fıkhiye ve usul fıkı arasında bir fark vardır. Usul-u fıkı delilleri delilleri ee, delilleri şey diyor. Delillerle ee, diyor ki misal önem vereyim, misal vereyim. Usul fıkıhçılar diyor ki emir Kur'an ve sünnette varit olan emir vücubluk ifade eder. Yani bir yerde emir geliyorsa bu vaciptir demektir. Yani peygamber şunu yap diyorsa demek ki bu vaciptir. Manası bu. Ancak başka bir delil geldiği zaman, vaciplikten mustahaplığa sarf dönderin başka bir delil geldiği zaman. Usulcular bunu şeydir Yani tek tek şey etmez. Der ki şu bunu ifade eder, bunu ifade eder, şu bunu ifade eder. Dolayısıyla sen de onu bildiğin zaman, Kur'an okuduğun zaman bilirsin. Emir var bunu ifade eder, şu var bunu ifade eder. <gülüyor> Dolayısıyla usul fıkı önce geliyor. Daha sonra sen onu tatbik ediyorsun. Kavaidül de ise de tersi. Kavaidül fıkhiye âlimler fıkı kaydelerini fıkı toplamışlar demişler ki bu buna benziyor, bu buna benziyor, bu buna benziyor. Ha, o zaman bunu bir kayda yapalım. Kayda fıkhiye. Şunlar, şunlar, şunlar hepsi aynı. O zaman bunu bir bunu bir kayda yapalım. Kavaidül fıkhiye ile usulü fıkı arasındaki fark da ee, budur. <gülüyor> Dayı, e, bu şeyden sonra e, duralım inşallah e, şeyden sonra artık e, saat 3'te mi geliyor diyorlar burada duralım o zaman Şimdi artık e, ileriki derslerde devam ederiz demek ki fıkıh kaydeleri 5 e, tanedir onları ben size yazayım ona göre şeydim.